Sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. Ay çok güzel bir şarkı. Çok hoş ya. Çok güzel. Gülerimdi kendi dinliyorum. Şimdi yapılmıyor böyle şarkılar. Nerede? Nerede Oktay? Araki yapalım bulalım. merak edeceğim. Dicayet. ne dedin. Bakayım şimdi. Bak. Bakayım. Evet. Bakayım 10 Mayıs 2012 Perşembe. Günaydın. Günaydın. Evet. Good morning sevgili diniciler. diniciler valla uzun süredir sabah trafiğine çıkmadığımın e, göstergesi bu sabah kendini göster. Sabah 6'da yola çıkmama rağmen valla 8.30'lı falan e, radyoya dedim, vardı. dedim batıya giderek radyoya ulaşmak iyi bir yöntem değil. değil doğru Nasıl edeyim. 6'da çıkıyorsun da, bu saatte oluyorsun? 6'da çıktım havaalanı yolu üzerinden buraya gelmeye çalıştım. O da biraz sıkıntı bilmiyorum yani. Ve gerçekten Ankara'da trafik var mı sabahları ya? Yine Çankıra Havaalanı diye girmedi bu havaalanı oklarının aa, gösterdiği yola yoksa. Aa bu sefer e, <gülüyor> e, oralara küçük şeyler bırakmıştım yolda semboller bırakmıştım. Ne kadar güzel. Yok e, takip ettim. Ankara'da trafik bir e, garip. Ay, Yine dün bahsettiğimiz gibi, gibi evet. eğer dün dinleyememiş olan dinleyicilerimiz varsa e, özellikle Çetin Emeç'ten 100. yıla doğru gelmekte olan yani OTT tarafına gelmekte olan e, dinleyicilerimiz o demir köprü Konya'nın üstündeki eski demir köprü. Yeni tabiriyle. Konya'nın üstünden geçen köprünün e, Çilek kapısı. Çukur ambar tarafına geçiş tarafı tamamen kapalı yine Konya yoluna veriliyor akış. Oradan nereye veriliyor? Oradan nereden insanlar yol bulup aradan geçiyorlar kıyı, i̇şte, kıyı Oradan Konya yoluna inen şey var ya. Oradan Konya Yoncadan, yoluna... şeyden iniyorsun. ona Konya yoluncadan indin yonca tamam. Yonca biraz böyle bir çap, çapraşık yonca Niye gibi ama o Niye yonca... onu anlamadım. Niye düzleyinmiyor? Bilmiyorum bir de ben şöyle tam Konya yoluna doğru inerken kafamı şöyle bir çevirdim ve Hı. neden kapalı diye baktım. Hiç de bir şey yoktu. Yani öyle bir kapalı olmasını ne gerektiriyor onu da anlamış değilim. Bir tane motorlu bir motorize bir e, mesela bir başka bir genç arkadaşımız vardı. O pıtır pıtır gitti ne kadar güzel. Pıtır pıtır. İnsanın motorize olası geliyor valla böyle şey olasım görünce. Evet sevgili dinleyiciler günaydın. Günaydın tamam artık günaydın yeter. Herkes uyudu yeterince uyuduğuna Hadi göre. Hadi kalkın artık. Artık kalkın. Yeter Çünkü bu kadar. ülkemizin esas sorunu belli oldu. Belli oldu. belli oldu. mu? Evet ülkemizin esas sorunu. 9 Mayıs'tan bahsetmeyeceğiz mi ya şimdi? Bugün Aa 10 doğru Mayıs, pardon pardon, gün, pardon. şenlikler vardı şey Avrupa gibi şenliği dedik bir şey dedik ondan sonra biz orada olacağız dedik 9'u dinleyicimizi Avrupa'ya gönderdik. Şimdi gelemeyenler gönderdi. vardır ne oldu ne yaptı bu adamlar gönderdiler mi diyoruz? merak edenler vardır. Valla Atinasından Belki Paris'ine Amsterdamından Londra'sına Barcelona'sından Praha'na çok affedersiniz ee, basılmadık Avrupa ülkesi neredeyse bırakmadık Lisbon'u da dahil edelim ee, yalan dolan olmasın roması var bunun. Prag'ı söyledin. Ee, Prag'ı söyledim zaten. Hatta Praha denir. Ee, dostlar arasında neler, neler neler neler neler ne ülkeler ne ülkeler şenlikli bir e, gün geçti dün gençlik parkında gün boyunca gençliğimizi gerçekten... ve avrupalılığımızı doya doya tadını e, çıkardık diye seni en çok etkileyen dün fayır, sabahtan akşama kadar sabah e, yayından sonra gittik Hı -hı. akşam dokuz sularına kadar oradaydık biz. ben bir de bir arkadaşlarla bir uğradım iki, iki, iki tek de attık ben baya geç uğradım çünkü eve de iş geç bitti dedim oktay Hmm. Tamam neyse yani o, o kısmı dışında. Ay eve saatimize kadar niye veriyorsun? Ben ondan şey oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sabah saat on birçok gibi. <gülüyor> ne bileyim ben bir şey yoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> Sen beni önceden... Du, duyursaydı önceden haberdar etseydin. Ben yani bilemiyorum <gülüyor> senin programını. Tabii ki. Sabah gittik akşam geldik diye biliyorum ben. Yani öyle de olduğu için. Şimdi bu, bu süre içerisinde gün boyunca Gençlik Parkı'nda e evet. evet, pek, pek çok olay yaşadık. Pek çok e, grup çıktı sahnelere. Pek çok genç arkadaşımız çıktı, müzisyenler çıktı, çaldılar, söylediler, eğlenildi falan filan. A, tabii ki politikacılar geldi biliyorsun, bakanlar geldi daha tabii, doğrusu. Tabii. Ee, bu, bu konuşmaları da dahil ederek en ya, çok aklımda ne kaldı? Bir, bir de, en çok aklımda iki şey kaldı. Bir evet. tanesi <gülüyor> e, çığırtkan vardı bir tane orada. Sunucu kisvesi altındaki çığırtkan. He. Böyle böyle şahlamarlı. De dinleyicilerimiz anlamaz yani şey diye e, e, sunucu siz değil miydiniz ya diye soran dinleyicilerimize evet, evet sunucu bizdik. Biz sunucu bizdik de Diyelim. ara ara bir Doğru. tane birileri <gülüyor> sürekli çıkıp arz etme durumu içerisindeydi. Neyse o da onun görevi tabii ki ama hayatında görevine bu kadar sadık bağlı efendime söyleyeyim dolu dolu dört elle... Görevden satan... çok görevcil olan bir evet. insan daha görmemiştim. Ona şöyle bir şeyden dolayı tam, tam bir sahnedeyken sevgili dinleyiciler olaya bakar mısınız? Bir adam sahneye koşarak geliyor. Eyvah dedim ne oldu bir bomba. Oktay'a da koşuyor. Oktay mikrofonda tam esprisini patlat Tam üzere. esprim benim. Şimdi sevgili dinciler, şimdi anlatınca olmayacak <gülüyor> ama. 3 mikrofon var sahnede bizim de 3 kişi olarak çıktığımız ender anlardan biri. Ve 3 mikrofon var birisinde ses yok onu da söyleyelim. <gülüyor> birisinde ses yok birisinde de kürsü var. Yani o kürsülü olan da bana denk geldi. Tam böyle işte konuştu Ege ile Fahir. Fahir sesini duyuramadı gerçi ama ses olmadığı için. Tam ben kürsü üzerinden bir espri hazırlamıştım. Tam patlatacağım. İşte Birisi, Fahir. birisi koşarak geliyor zannedersiniz patlamaya hazır bir bomba bulundu. O da üstüne atlayarak hepimizin hayatını kurtaracak. Oktayı kenara itelemesiyle beraber kürsünün arkasına İtmedi ya yani. öyle itme falan temas olmadı temasos temas her evet. indir elini falan diye bağırırdım fayr bir gerginlik olurdu ama oktay insan oldu ben için hemen zaten geri adım attım ne e çünkü zaten adamın kinetik enerjisi çok kuvvetli kinetik mi evet adamın bir enerjisi yüksekti ama ne tip bir enerji onu bilmiyorum ben biliyorum da söylemek istemiyorum ben de biliyorum canım <gülüyor> kinetiğe yoruyorum o yüzden Neyse bu kenara her şeyi kinetiğe beraber... zaten sevgilerim. diye nasıl bağırdı sevgili Ama bir de tabii, akıcı İstanbul Türkçesini de e, göz ardı etmemek lazım. Neyse. E, Senin aklına mı kaldı? Bir o kaldı. Bir de e, minik trampetçilerden ee, sorunlu Trump etçimiz adını öğrenemediğimiz o kaldı. O kaldı diyorsun. Benim aklımdaysa yani ne kadar işine bağlı bir insansın Fahir. Gerçekten hep işle ilgili şeyler kalmış. Benim aklımdaysa sevgi dinleyicilerimize paylaşalım. Şimdi iki sahnede oldu sevgili dinleyiciler dün etkinlikler. Birinci sahnede işimiz bittikten sonra akşam bu az önceki işte koştura koştura gelen e, arkadaşımızın olduğu sahneye geçerken o arada bir boşluk oldu. Ben de fahir e dedim ki Fahir. Ne kadar güzel sunumlar yaptık. Haydi dedim gel şu arkadaki dondurmacıya gidelim de bir açık dondurma yiyelim. Değmeyim. Fahir soru da açık dondurma mı? Biraz tartıştıktan sonra işte Gençlik Parkı'nda açık dondurma hadisi falan Gençlik Parkı'na geldik. Madem açık dondurma yiyek dedi Oktay. Yiyek mi Oktay? Ben size dondurma yedireyim dedim. Canberk de var. Üçümüz gittik dondurmacı ile sohbet ederken yanımıza bir hanımefendi teyzemiz geldi. Hanımefendi Ondan sonra teyzemiz olduğu için tek başına geldiği için ben yine bir iki adım geriye bıraktım kendime. Çünkü benim huyum olur. Üzerime insan koşarak da gelse, Yürüyerek yanıma da gelse, gelse bir iki adım geriye çıkarım. Ne saygımdan falan Ne kadar güzel. İnsanı çıkar. olan saygımdan. Geleneklerimiz Oktay sizin kültürünüzde var. Gelenek değil. Gelenek değil. Sizin kültürünüzde var. Yok yok sizin kültürünüzde var. Ben öyle geriye çekince teyzecim sordu ki şöyle bir soru sordu. Ne için ben onun evet, için onu içimden o esmişim. Onu ben sormadım Var. evet. <gülüyor> <gülüyor> fark ettim ben onu sormadım. Evet. Geçtik parkından San Francisco'ya tatlı bir geçiş yapma diye. Şimdi teyzemiz dondurmacı şey diye sordu. Üç saatin üç kase böyle şey var. Biri limonlu. Üç, üç çeşit var canım. Üç çeşit var ha. Biri limonlu, biri e, şey kakao, çakolatalı. Çocuğun deyimiyle limonlu nasıl? Eşke eşke iyi gelir abi dedi. <gülüyor> bir tanesi de sade diye bildiğimiz vanilyalı. Teyzemiz şeydi. Vanilyalı var mı diye sordu. Çocuk bu tabii büyük bir heyecanla. Var var dedi, var dedi. Bak dedi çok güzel vanilyalı var. Vanilyalı. <gülüyor> <gülüyor> vanilyalı ben yiyemiyorum. <gülüyor> Alerjim var dedi kadın. Çocuk bize baktı. Ne yapayım diye. Yani o an bir yardım istedi bizden Fahir. Ben ondan dört top aldım. Evet. Yoksa iki top alacak. İki top yeterdi artardı bile. Yani, ben, sana ben bir de ne yapabileceğimi, nasıl bir yardım edebileceğimi bilmediğim için. Kadın gittikten sonra çocuğun şoku... Getsin ya. Ben iki tokat attım yok olmadı <gülüyor> bana mısın? <gülüyor> Nere attın onu ben de görmedim. baya hızlı bölüm. Vurdu, vurdum Geçin böyle mi? bayağı bütün hırsımı aldım yani. Vallahi onu ben görmedim çok hızlı olmuş da yani kaç top falan çocuk böyle bir şaşırdı falan kadının. o şey. Kadın çünkü dönüp arkasını yürüyüp gitti. Hmm. Ee, ondan sonra öyle olunca yani. Bu anılarımız tabii şey, gençlik anılarımız... park Anıları diye, diye bizim kitaplaşacak. Evet <gülüyor> onları bir toplayacağız. 3-4 sayfa tutar bence. Tutar be tutsun be Oktay'ın. Tutsun tutmasın mı? O kadar şeyler yaşandı. Nasıl mı? Bütün gece düşündüm biliyor musun Fahir? Didem'e de anlattım. Didem boşver takma kafana falan dedi ama atamıyorum kafamda. Yani o tip atasım insan... geliyor demedin noktay. Dedim, onu dedim. Ama yine de çıkmadı kafanda. Hay Allah. O tip bir şeyle nasıl mücadele edilir? O tip bir şeyle mücadele etmeyeceksin. Onun kollarına bırakacaksın kendini ve tadına çıkaracaksın. Neyse geçmiş olsun o zaman. Bir kez daha bize, oraya gelip bize destek olan dinleyicilerimize, iyi yani, kalpli insanlara da çok teşekkürler çok, buradan. Evet, onlar da güzel güzel e, ödüllerini aldılar. Sadece ödül alan değil ya, bizi ödül görmeye alan, gelen. O, tabii bizi görmeye gelen, yani ben hani yarışmacı bazında, tabii. finalist bazında konuşuyorum. Onları ayrıca tebrik, tebrik ediyorum. Onları daha ne tebrik edeceğiz? Daha hepsi de... Avrupa'da basılmadık yer bırakmayacaklar. Türkiye'nin esas sorunu birazdan belli olsun o zaman. Çünkü bir reklama gitmemiz gerekiyor tamam, sevgili ]acağız. dinleyiciler. Reklam akabinde hiçbir parça çalmadan burada olacağımızın sözünü ben şu anda veriyorum. Düşünün yani artık. Söz ver Fahir. Söz veriyorum. Hangi noktaya geldiğimizi artık siz... Artık o eski, mo şey değil, eski günler değil. Türkiye eski Türkiye değil Oktay. Onu biliyoruz. Modern canım. sabahlarda eski modern sabahlar değil. Çok değiştiler Oktay. Çok değiştiler. <Gülüyor> Ne söz vermiştik sevgili dinleyiciler ne söz vermiştik işte sözümüzü tuttuk sözümüzün eri olduğumuzun en güzel Oktay çok güzeldi o ses o gazete sesi Benim Ya yapayım Evet, e, Ver bakalım Fahir hadi senin bir şeyin var gibi bir büyük bir bomba derdi. patlatacaksın gibi geliyor. E, patlatacağım esas derdimiz belli oldu. Türk e, Uyku Tıbbi Derneği araştırdığı Türkiye'nin esas derdi uykusuzluk. E, 100 kişiden 21'inde uykusuzluk, 22'sinde düşük uyku kalitesi, 14'ünde uykuda solunum bozukluğu topluyorum şu anda. 21, 22, 43, e, 53, 57, Altısında e, sürekli uyku hali. 63. 5'inde huzursuz bacak sendromu var ki bunlardan biri bizim koca kafalı arkadaşımız huzursuz bacak. Ege kayacağım. <gülüyor> Artı 5 mi yani? Bunu da ekliyor Artı 5. Bayağı geri. Valla 25-30 kişiyiz. Şurada keyfini çıkaran, hayatın doyasıya uykumuzu alan tadını çıkaran. Uykuda huzursuz bacak diye bir şey var mı? Huzursuz bacak var. Hayır huzursuz bacak var. Uykuyla ne alakası var? Uykudan dolayı yani. Uykusuzluk olunca huzursuz bacak oluyor o da öyle. Mi? Önce 20... bacaklar huzursuzlanıyor. Bunu bir düzelttik miydi var ya demişler. ...2012, 13, 14, 15... ...bizim. Direkt demişler... ...bizim yani. Hiç kimse bir şey yapmasın yani. Öyle kredi derecelendirme... ...falan falan. Süper. Fırlar gideriz. Bizi tutabilen aşk olsun demiş... ...Uyku Derneği. Ya beyefendi sakin ol falan. Yok demiş ya. Milli gelirimiz falan... ...30-45 bin. Artar demiş. Artar beyefendi dedim. biraz sakin ol... ...saçmalamaya başlarız. Bırak demiş. Elini kolunu sallamaya başlamış. Erik istiyorum demiş. Ne eri ya demiş. Can Erik demiş. Papaz mı can mı demiş. Oradan biri gelmiş. Aynı bu adama benzer. Papaz mı can mı demiş. Beyefendi bir oturun ya demiş. Adamı gaza getirmeyin demiş. O sakin ol anada. Bir kilo erik yemişler. Dişleri kamaşmış sonra. Sonra tabii uyuyamaz. Ondan bir sonra. Bir kilo erik yer adam uyur mu? Sonra hemen uyumadan önce yiyen adam. Yanlış biliyorsan beni uyarın. Erik galiba gaz yapıyor. Ilk Yapmaz mı? Dünyelerde. Tabii. Yani, yeni... yani nasıl süt... Ee, ne, süte karşı neyimiz vardı? Alerjik. neydi? Tüm ülke olarak intolerans. İntolerans, intolerans. Tolerans da bir yere kadar intoleransımız vardı. Eriye de bir intolerans durumu var galiba çünkü hakikaten e, ne maddesi içindeki, mesela çay olsaydı içindeki tein maddesi de caddeye söylerdim ama erikle insan bir şey diyemiyor. elin içindeki çekirdek bir, maddesi diyebilirim ben. Bir ana maddesi sanırım insan da bir gaz yapıyor. Onu tam olarak bilemiyorum ama hakikaten. E, bu mevsimde biraz dikkatliyorum. O zaman daha güzel uyursak daha mutlu bir toplum mu olacakmış? Daha ferah, daha mutlu, daha kaliteli uyku uyumamız lazım. Kaliteli uyku. Tamam. O zaman e, kaliteli bunun, uyuyacağız. Onun için ne yapacağınız konusunda herhangi bir fikrimiz var mı? Bakayım yok. Haberin devamında bir şey var mı? O da yok. Bilmiyorum. Belki e, istayfalarda öyle bir şeyler var. Zaten o değişiyordur Fahir. Onun kaideleri farklı. Herkese evet. göre kaidesi farklı. Uyku merkezleri var. Gidiyorsun onlarla görüşüyorsun. orada birer saat. Onlar ya, bir seni uyurken geçiyor. izliyorlar uzun uzun. Vallahi ben beni izlesinler isterim. isterim ya isterim bir esas uyku neymiş bir görsünler biraz deli yatarım ama <gülüyor> Fahir be, hiçbir sorunuz yok yalnız biraz deli yatıyorsunuz Sen evet. horluyor musun Fahir? Çok yorgunsam ve yastık yeterli değilse Yani bir takım ulaştırıcı sebeplerim var Tabii meşrulaştırıcı sebeplerim var <gülüyor> yani yani Genel artık... olarak horlamaz mısın peki? Genel olarak. Yani böyle orta, karşı bir şey yok. ortada bir şey yokken yani yastığın yerinde Aa, işte yorgun değilsin. Hocam? Hayır canım hiç horlamam. İnsani bir şekilde yatar. E canım evet, horlamak da insani olabilir. Niye sen şey yapıyorsun şimdi horlama, hor görüyorsun horlamayı? hay horlamayı hor görmemin sebebi ee, işte bir... Kim horluyor sonuçta yine insanlar horluyor. E, horlama da insan için. Çok güzel dedi noktalar. hay hiç... ağzını öpeyim diyeceğim ama evet, sen de rahat... Razı... Ben de şey oldum bir rahatsız oldum be ee, Horlamayı evet. kabul etmeme diye bir şey var ya. Ben hiç horlamıyorum falan diye. O çok zevkli bir şey. <gülüyor> yani ben de hiç horlamam mesela. Yok ben yorgun değilsem horlamam. <gülüyor> Nettir benim. Mesela uyku merkezine gittin. Evet. Açayip horladığın ortaya çıktı. Evet. Bir tane de aklı başında doktor var. Sana şey dedi yani. Fahri Bey çok horluyorsunuz. Çünkü genzinizde et beni vardır mesela. Genzimde et beni varsa o zaman çok. O Çünkü oluşabilir <gülüyor> bir şey. Böyle bir doktor ben hayal edemedim şu anda ama. Velev ki dedi hmm. Yani bir bozulmaz mısın Genizimde et beni olmasına niye bozulayım canım Benden ötürü değil ki Horladığını. Ben de genzimle et beni olduğu için Et beni aldırırım mevzu biter Eğer diğer başka bir şey varsa O zaman bir bit yeniği vardır işin içinde Montaj derim <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz Fahir <vay> Bey <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Okan Bayülgen'e bir el şakası yapılmış Aa. Adamın nasıl sinirleri bozulmuş Okan Bayülgen'in bebekte kaskını takıp motosikletini çalıştırmaya hazırlanırken Okan Bayülgen arkasından biri, gel biri gelmiş laps diye kaskın üstüne vurmuş e? şöyle elinin iç tarafıyla Ayasınan. ayasıyla ne yaptın diye bir de böyle ondan sonra Okan Bayülgen dönmüş ne oluyor beyefendi demiş tanımadın mı ben senin okul arkadaşınım demiş ismini de söylemiyor adam ben senin okuldan arkadaşınım tanımadın mı demiş ondan sonra tabii biraz sinirlenmiş Okan Bayülgen de doğrudan. Yeni o meysub geldi ya. Hayır, alsınlar bırakın, o zaman akın, ya. Bırakın, gelsin gel. Tamam bırakın, bırakın. Tartışmayın. Yapacağım. Tamam bırakın arkadaşı. Tamam. Tamam yapmış. arkadaşlar biz şey yaparız. Tamam biz müdahale ederiz. Yapsın ispirili. Tamam siz müdahale etmeyin biz şey yaparız. Buyur Hoş mi? geldiniz. Oy. Has bulduk da. Teşekkürler. Şimdi ilk başladığım normal. temel kaptan. <gülüyor> Bakınız. Otunuz şu anda daha birinci dakikadan itibaren alarm veriyor. I am Temel Kaptan Dağ. How are you? Ee, sevgili dinleyiciler, işte yapacak bir şey yok. Yani değil mi? Bir yere kadar. Nereye kadar? Bir yere kadar. Hoş geldin arkadaşım. Devam etme. Yeterli. <gülüyor> Lütfen sinirlerim bozuluyor. Moralimi arttıran <gülüyor> ceketinizi. Kapat abi ya. Kapat yani. Ya yeter ya. Kapat. Çünkü sen uyarını yaptın. Biz bu uyarımızı ne? yaptık. Arkadaşlara bir arkadaşa bir fırsat verdik. Allah bu... yeterli. Teşekkür <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Zaten şeydi yani bak herkesin sinirleri bozulmuş eyge. Dokan Bayögen de bozuk. O da küfür etmiştir Okan bölgen Valla küfür etmeden şey demiş Burada bir fotoğraf var yani Bilmiyorum o anda mı çekildi ne oldu bilmiyorum ama Okul arkadaşım olabilirsin ama Bu tür hareketler hiç hoş değil Ne yaptınız sanıyorsun falan tamam, diye böyle Aman bir... hiç ya, Okan bölgen'e yakışmayan hareketler Cevaplar daha doğrusu Evet hakikaten Uy <gülüyor> <gülüyor> demiş, bir Okul arkadaşı olmanız bu Hakkı ver Orada başka türlü ifade etmiştir Onu demiştir zaten de bu arada benim, Distorted last takdim pek hoşunuza gitmedi galiba Bir kez daha yapayım isterseniz Kuşumuza gitmediyse niye <gülüyor> yapıyorsun? Ya e, yapmamanı <gülüyor> tercih ederim. Yani Çünkü biz net bir fikir söylemememize rağmen sen bizim kuşumuza gitmediğini izgitmişsin. <gülüyor> Distorted aksan. Sa penslami sapine üzüldü ona da zav. Sa penslami sapeli üzüldü ona da zav. Penslami sapeli üzüldü ona Allah bir... zav, başka yer seni satla zav. Allah zav, başka yer Tamam sevgili dinleyiciler, ben de bazen evet bırakıyorum. Ben de çok geç kaldın Fahir. Şu anda doz aşımı oldu ben evet, de. Herkeste de... doz aş. Aa düğmeyi de kapattım. Bak ne oldu? Ne oldu? moralim mi bozuldu? <gülüyor> Düğme mi? <gülüyor> Düğümeden kapattı efendim. <gülüyor> Düğümeden kapattı. Biz sene ya. Sayın, Sayın Fahir, Fahir. Ya dur ne bir parça şaksın. Ne kadar güzel şeylere bakıyoruz işte. Tamam haberlere bakalım. Ne kadar güzel haberler. Var, var. Varsa vaktimiz devam edelim. Var var. Ben o zaman küçük bir şov yapmak istiyorum. Ama lütfen aksanlı şov olmasın. <gülüyor> Aksan şov. <gülüyor> Usta çırak şov yapacağım size. Siz de katılırsanız. Aferin sen de çırak olmaya hak kazandın. Sağ ol ustam allah razı olsun. Sağ ol ustam allah razı olsun. İdrisim sağ ol Allah'a razı olsun. Bir saniye yenge bunu duyuralım. Sen sağ ol. Evet şu anda usta çırak ilişkisini anlatan biz da... devam ediyor gösterimiz. Tamam sana da o zaman hayırlı işler diliyorum. Tamam teşekkürler. Rica ederiz hadi akşam görüşürüz. Akşamları Z almayı unutma. Z raporlanmayı unutma hadi görüşmek üzere bir saniye ne oluyor ya hepimizin demek ki aklında başka şey kalmış <gülüyor> evet ya bu ne ya <gülüyor> ha, başka bu şey olalım. var mı? Bu oydu. şimdi ben de e, bir hemen küçük bir gösteri alalım az, gösteri az bir süremiz var çünkü bir önce dondu var da, dondurma, dondurma <gülüyor> izleyip istemediğine emin olmaya kadın gösterisini yapacağım ya <gülüyor> ya kim, ol, ciddi kim ciddi ciddi dondurma payla. dondurmacı <gülüyor> olsun kim biriniz dondurmacı olsun dün dolu dolu bir hayat yaşadık <gülüyor> Gençlik farkında hiç bahsettiğiniz mühim mi? Bahsettik, bahsettik. Ama ben o gösterebilmenizi yine Ama yapmak istiyorum. Ama herhalde şeyden bahsettiniz daha çok. Değil yani mi? standlardan. Yo, hiç stand demedik. Şeyden bahsettiniz mi? Cazgır'dan mı? Ee, Cazgır dediğiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, o değil ya, şey nederdan. <gülüyor> Ee, gençlik Parkı'nda ırkçı hadise Abi, gençlik Aa, Ondan bahsetmedik Ay sevgili dinleyiciler gençlik parkında neler yaşanıyor hiç farkında değilsiniz Şehrin göbeğinde ne olayla New York'a döndürdüler vallahi Bence tamam. New York mu Mississippi mi belli değil Orlando evet, Tamamen Emre'nin yarattığı o ırkçı gerilimin yansımasıydı o Evet ondan hiç bahsetmedik ya Hadi yani onu da o sen anla de Zaten anlat, çok utanç verici çok üzücü bir olay Çok ben... üzücü evet bir de ben olayın galiba içindeyim dolaylı olarak. Şahit yazarları... Senin yüzünden çıktı diyorum ben. Sen buna inanmıyorsun ama sen anlat bak dinleyicilerimizi. Çocuklar gerilim yaratmayın az süremiz var. Dün Ege tabii ne oldu oraya gidince acıktı. Acıkma, acıkma yaptı. yaptı. Ondan sonra... Ve, pardon orta. onu da söyleyeyim de. Yani Hepimiz aynı şekilde gittik. Hepimiz kahvaltı etmeden gittik. Ama birisi aramızdan yılan gibi sıyrılıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra... Ya bu adam nerede dediğimizde... Karşıda... Efendim kafe ismi vermek istemiyorum... <gülüyor> Gençlik Parkı'nın önemli kafelerinden biri diyelim. <gülüyor> orada oturmuş, gözleme yerken bulundu kendisi. Şimdi şöyle oldu, ben gittim böyle bir bakınayım etrafta nerede ne yenir diye şöyle bir dolaştım. Baktım orada gözleme yapan bir yer var. el dedim. Çünkü üstümde de e, şeyim yokmuş. Nakit mi? Hayır nakit değil de. Orada gözlemenin olmasını beklerken bahçede oturup ne içersin? Çay. Portakal suyu. Yanında ne içersin? Portakal suyu. Portakal, Portakal suyu. Diyorsun. Portakal suyu içersin. Baktım üstümde yok dayı dedim bana bir gözleme bir de çay ben hemen ceketimden portakal alıp geliyorum diyorum. tamam birader o sırada orada da bir siyahi hanımefendi bebeğiyle beraber oturuyor ondan sonra ben geldim gözlemem geldi ondan sonra o kadıncağıza da bir tost geldi bir sinire bir saattir bu tostumu bekliyorum falan filan diye böyle bir bağırdı biraz da Türkçe e, eksik. ...bu tostu bekliyorum... ...ondan sonra bir tane adam geldi onu ...mekanın herhalde garsonudur... şefimdir nedir bilmiyorum. ...böyle bir ters ters şey falan dedi... ...tost... De. ...onu gözleme anlamışlar... yanlışlı bu geldi falan diye... ...böyle bir tersleyerek... Türk, bir... ...Türkçe şey yapıyor ama değil mi başka ...tabii başka. adam Türkçe... ...adamda da kırık bir Türkçe var... <gülüyor> <gülüyor> ...buraya herkes geldi... ...herkes bütün herkes yemeklerini hemen saniyesinde... ...bir de ben en oturur oturmaz yemeğini almış adam olarak... Herhalde kadının dikkatini de en çok çeken adam oldu. Tabii seni şey diye düşünmedi. Sürekli seni şey diye düşün... Bu adam hayatını böyle her şeyini planlıyor. Önce gitti standa. <gülüyor> Gitmeden önce siparişini verdi. Standa gitti. Bir beş dakika orada vakit geçti. Sonra geldi. Laps diye gözlemesi hemen önüne geldi. Onu nereden bilsin kadın? Bilemez tabii. Ondan sonra bu ben zenciyim diye bana böyle yapıyorsunuz dedi. Ne diyor ya falan dedi o şey. Ondan sonra yani öyle diyerek olayı şey yapacaktık. Ama kadın sonra tostu attı. Parayı da masasına koydu. Kalktı. Gidecekti. Bu sefer oradan parasını iade etme için uğraştılar falan filan. Ondan sonra bir de bir kara köpek lafı. O laf edilmiş mi? O lafın edildiğini ben duymadım da. Edilmiştir yani, diye tahmin Ama ben, biz geldikten sonra kadın edildi gibi kendisi söylüyor Belki de şey diyordu. Ben yani şeyi duydum açık. Ben zenciyim diye bana getirmediniz? Herkese getirdiniz. Ben zenciyim diye bana getirmediniz? Belki de şey dedi. Ben, ben tabii zenciyim ben kara köpeğim ondan mı getirmediniz falan da demiş olabilir. O şeyde yani o o hadisede edilmiş bir laf değil mi o? Evet evet tabii canım. O yüzden o hani gündemde diye belki söylemiştir. Bu sefer adamlar ne yapacakları şey yani büyük ihtimalle bence ilk o giden adamın soru kaba... çözeceği adamını çok üzme. Bak ne dedik sana? No problem dedik. No problem dedik. Sorry dedik. Volüm yapıyorsun ama çok güzel anlatıyordu İngilizce kelimeleri çok Araya güzel. çok güzel. No. Volüm yapıyorsun değil, volümü yükseltiyorsun diye bir kelime açıyor böyle yükseltiyorsun. Ama no problem dedik meseleyi çözdük diye. Çünkü adam <gülüyor> İngilizcesiyle <gülüyor> no problem dedi çözüldü, çözüldü. bitti. Ama tabii o ilk kaba davranışın çok etkisi var. Hı, -hı. Ara gözlem atmış galiba falan. şimdi bu hikaye gerçekten Söyle, ben bunu duydum. Dustım kaldım ne yapacağım bir şey yapıyorum falan filan. Ondan sonra fail nokta geldi. Bak böyle bir hadise oldu dedim. Atmalar falan dediler. Çünkü bana zaten sevgili izler gözlememi önceden sipariş ettim. <gülüyor> Onlar da zaten sinirliyiz. <gülüyor> Olay o bir şey daha çok şey, şey esas benim kopuş noktam. Önden bir gözleme sonra üstüne bizle beraber bir gözleme daha yemesi. Çifte gözlemeler diye geçer. Evet. Ben orasını şey yapamadım bile olaylardan. Çünkü ben ne yediğimi de hatırlamıyorum. Yani o e, kadın bağırırken hakikaten ne şey olduğunu da hatırlamıyorum ama yani işte bir tek şey benim gözümdeki en net e, resim şey o e, kadın bağırırken ee, şimdi şeyleri gösteriyor. Kendisi oturmuş siparişi geç gelmiş. Geç gelmesi dışında bir de yanlış gelmiş. Ee, yanlış geldiğinden de haberdar değil ama... ...geç geldiğinden yakınıyor. Ve orada siparişi gelenleri gösterirken... ...Turkey Citizen! ...Turkey Citizen! ''Dishman'' diye daha uzun olarak Ege'yi göstererek Hayır, o, anlatıyor. ''Dishman, Turkish Citizen'' diye böyle en net sende durdu. Değil, yani o kadın, Citizen'' olarak ''Dishman'' olarak tarihe geçti Ege. O arada öyle bir şey oldu ki diğer Türkler de şey yapacaktı. Bu, bu kimlik? Bu Değil. has Türk, biz az Türk müyüz falan gibi Değil, hemen orada Ege'nin etrafında bir halkı olduk. Ben de hemen orada patlattım esprileri. E ondan sonra... Oy, I am temel Captain da. Oy, de, oy, yapın. oy. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.20 oldu saatimiz bu güzel perşembe sabahında. Daha da güzel perşembeler Hatta cumalarda sonalarda buluşmak dileğimizi bir kez daha sizlere buradan aktarıyoruz. Ve şimdi çok küçük bir skeç. Vanilyalı dondurma skeciyle ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Radyo ot tiyatro, <gülüyor> tiyatro Kulübü'nün sayın nasıl? Fahir Öğünç ve sayın Oktay Demirci'yi çok büyük alkışlarla sahne davet ediyoruz. <gülüyor> Şansız biz tiyatro kulübüne giremedik. Öncelikle. Ben de seçmelere girdim ee, çünkü seçmelerde için... benim adımın şey anlamını sordular. Fahir, yo soyadımı sordular, Öğün. Övünç ne demek diye. Övünmekten gelir falan dedim. Alakası yok saçmalama o öğün yemek öğünü anlamında dediler ve beni almadılar. Ben de çok heyecanlanmış yaşanmış için... gerçek bir hikayedir. Teşekkürler. Ben de çok heyecanlandığım için e, giremedim. O yüzden biz arkadaşımla alternatif bir e, gösteri hazırladık. Şimdi onu sunacağız. Evet alternatif. Çok büyük alkışlarınızla. Ha bu <gülüyor> bu değil miydi? <gülüyor> Yok bu değil. Kapat <gülüyor> onu kapat. Kapat. Şimdi alternatif bir, <gülüyor> bir gösteri sunacağız. Çok büyük alkışlarınız var. <gülüyor> Merhaba Dondurmacı. <gülüyor> bir saniye. Bir saniye. Bakan Bey şu anda röportaj yapıyor. Siz... <gülüyor> Gide. Merhaba Dondurmacı. Kıs, hay, kıs, hay. Kıs, kıs, kıs, sesle <gülüyor> devam edebiliriz. Kısık sesle devam edebilir miyiz? Çünkü neden? Bakan Bey konuşma yapıyor. Tamam devam edebiliriz. Merhaba Dondurmacı. Tamam abi normal davranabilirsin. Normal, normal gitti ee, mi? Gitti. Merhaba Dondurmacı. Merhaba abi hoş geldin. Kaç top? Kaç liralık yapayım? İki liralık, üç liralık, dört liralık, beş liralık. Sevgili ee, dinleyiciler modern sabahlarda binlerce kez gördüğünüz gibi bir kez daha rolü büyütme vakası da kaç kaç şeyiz. Dondurmacı efendim can. Neli dondurmaların var. Vanilyanı Vanilyalı <gülüyor> var mı? Vanilyalı var. Çok sert vanilyalım var. bakan bey <gülüyor> Bakan Bey gel biraz. Ayda tam Ay. da espriyi batıracağız <gülüyor> o zaman. <gülüyor> Allah, neyse o zaman bakanı O zaman, o zaman sessiz devam edebiliyor muyuz? Maalesef sonra merak etme Bir 5 dakika ara vermemiz gerekiyor. Hey, skeçe 5 dakika ara vereceğiz daha sonra 5 dakika aradan sonra tekrar sizlerle olacağız. Tamam 5 dakika geçmiş şimdi mi Azul Çok dakika. büyük alkışlarınızla bir kez daha arkadaşlar. Bir saniye bir saniye Daire başkanımız geliyor şu anda Teşekkürler Merhaba <gülüyor> Merhaba dondurmacı Merhaba abi hoş geldin Vanilyalı dondurman var mı? Olma mı en güzel dondurman vanilyalı <gülüyor> Bir saniye ya bir yapamadık esprimizi ya Her Vakit kısaldı vakit Kapatıyorum abi ben de Sen şu espirini yap. yap, yapmazsan Ben çünkü seyirci de sıkıldı <gülüyor> Tamam distorted last dedim yapmak zorunda kalacağım Aman dur tamam bitiriyoruz <gülüyor> Merhaba dondurmacı Abi kaç kere tamam merhaba Allah Valilyalı dondurman var mı Yok nasıl satayım 5 dakika önce gelseydin vardı da Az önce şu abla aldı hepsini 2 kiloydu Neli dondurma var şu anda mı? Limonlu, eşki eşki iyi gelir. Limonlu dondurman var mı? Bakayım. Var abi. diyeceksin Fahir. Espriyi patlatacağız sonra ya. Ama uzatıyorsun ha. Bakan yok mu ya? Var, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var diyeceksin. Var abi var. var. Olmaz mı? Az kalmış. Senin ağzına en güzel yeri kalmış. Limonlu dondurma yemiyorum. Bana alerji <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Sayın Tahir Öğünç ve Sayın Okran Demirci'ye çok teşekkür ediyoruz. Aa teşekkürler. Gerçekten. Büyük alkışlarınız var. Bizim için gerçekten eee... Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında çok büyük bir ayıp gördüm ben haberler sırasında. Ne vardı? Ciddi ee, mi diyorsun ne vardı? Valla yani hemen baktınız mı bilmiyorum da. Bakayım. Yüz nakli gerçekleşti ya iki tane. Evet. Hı -hı. Hangisi daha yakışıklı diye. Hani bakayım bir şöyle yani Hemen söyleyeyim. sol alt köşede. O ama ayıp ya bu noktaya geldik mi ya şey gibi o noktaya gel geldiğimiz çok belliydi canım Hayır. yavaş o yavaş gelinde o noktaya daha, işte daha doğrusu yani. o noktaya gelmedik biz hep o noktadaymışız da haberimiz yokmuş Ya hangisi daha yakışık yüz nakli olmuş iki hastaya şey gibi böyle hani ne bileyim bacak, protez bacak takılan iki hasta hangisi daha hızlı koçer bunlardan demek gibi bir şey güzel yaklaşım bence çok ya, hiç Hiçbir fark yok şey, hani yüz nakli değil ama canım yüz nakli bu eli ayağı tutuyor falan diye mi düşünüyorum? Bu yavanlık kime aitmiş? Hayırdır haberi ya yapan, Zaten bu kadar de... fazla Hı. haber yapılması, bu kadar çok konuşulması gösterilmesi de zaten Hı. başlı başına bir konuşulması gereken bir şey de bu artık son nokta yani. Bu yani. Evet. Bu arada hakikaten bu, bugün gazetenin belki yapısından alakalı olabilir. Yani diğer gazetelerde böyle bir şeye rastlamadım. Ben de deprem diye de sallamışlar. Ahmet Mete Işıkarı'ya hiç değilse sen sallama diye. Yıllarca depremi kimse bilemez diyerek İstanbul depremi için kehanette bulunanları azarlayan Ahmet Mete Işıkarı. Büyük de 12013 2014'te açıklamasıyla e... E, onu çok güzel biz açıklamıştık evet, yayınlar. Sebebi evet. belli onun. O yüzden evet. kendisini tebrik ediyoruz. Bir duyarlılık yaratmak için. Aynen öyle. Bir şey Evet. Aynen öyle. Onun dışında Yunanistan'dan e, biliyorsunuz genç lider Chipras. 37 Çipras. yaşındaki Chipras. Chipras e, maalesef hükümeti kuramadı. Ama evet. bir gün daha verseler kurardı be. İlla Aa, o gün diyorlar olsun, ki. Saatler Diyorlar ki efendim çarşamba günü ya çarşamba günü ben herkesi nereden bulayım daha önceden söyleseniz herkesle bir yerde buluşuruz işlerimizi ona göre ayarlarız konuşuruz hükümet kurulur ama diyorlar ki çarşamba olmadı ya kardeşim Hayır, biraz açıklamalarını anladığım kadarıyla bu hükümet kurumda biraz, şey. biraz şans işi yani. <gülüyor> hakikaten öyle kime verdiler peki şimdi şimdi işte üçüncü olan partiye verildi Üçü. ondan sonra hadi sil baştan başlamak gerek bazen hmm, arzabili ve imf'ye meydan okumuştu çipras ee, Yunanistan'da piyasalarda fırtına istirdi. Ee, gece geç saatlerde çıktı ve koalisyon kurma çalışmalarında maalesef dedi. Ee, şu anda 3. parti çalışmalarına başladım başlamadımı mı bilmiyoruz ama dur bakayım. İNFH evet. ve Avrupa Birliği'ne hastayım diye. 3. partiye mi verdiler? Pasok Pasok 3. parti Venezuela'ya verilecek ee, hükümeti kurma görevi. Ee, Bu Yunanistan 4 tane mi soyad var ya? Gene döndülaş. Papandre, Papandre Venizelos. Başka Var doğru bir iki tane daha çip rastlığı var, da öğrenelim. vardır herhalde. <gülüyor> herhalde bilinmeyen bir soyadı bence yapmayalım başbakan mı dediler. <gülüyor> Ondan sonra şöyle bakalım Farbi buyurun hızlı hızlı madem öyle. Ay ay ay e, ünlü diyetisyenli yani Gökhan Arsoy'un ilişkisi bitti. Hmm, o da bir şey. Aa, Ankara'da Avrupa günü diye şey var haber var. Var mı biz var mıyız orada? Hmm. hmm. Aa yine esprileri kaçırmışız ya. Bütün hani? esprileri kaçırıyoruz ya. Biz hep vanilyalı dondurma esprisini <gülüyor> yok bilmem ne esprisi. Bak, 9 Mayıs Avrupa Günü Ankara'da kutlandı. Gençlik Parkı'nda Avrupa Birliği Bakanlığı'nın organizasyonuyla düzenlenen etkinliklerde iki bakan Avrupa Birliği'ne kritik mesajlar verdi. ondan sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Gece de Gençlik Parkı'nda ışık ve müzik ziyafeti yaşandı. Water show. Water show evet. <gülüyor> Water Show'u bize sundurtmadılar sevgili Çok güzel Water Show diyecektik. Bakan Bağış Avrupa günü şenlikleri kapsamında bakanlığıyla AB'li diplomatlar arasında düzenlenen Tavla turnuvasına da katıldı. Ay ona biz nasıl şey yaptık ya Tavla turnuvasına hiç ben benim işim bu esas ya Tavla konusunda nasıl bir şey noktada olduğumu herkes çok iyi biliyor. Polonya Büyükelçisi Marcin Vilzek'e e, Vilzek e yenilen Bağış espriyi patlattı. Aynen böyle yazdığı gibi okuyorum. Tavlada yenilmiş olmam. Avrupa Birliği ilişkilerimize herhangi bir olumsuz etki yapmayacak. Vanilyalı dondurma var mı dedim? <gülüyor> olsun, olsun güzel. Bu da bir gelişme. Bence güzel bir gelişme. Çünkü bazıları hırs yapıyor. Hadi diyor ki orada bakalımımız şey diyor. Yani... Bakan açıklamasında diyor ki, bu hırslarıma diyor, şey olmayacağım diyor ben diyor, Yine onu esim, esir olmayacağım diyor. Aynen diyor, işle diyor, özel hayatı diyor birbirlerinde gerçek, hissi, bir, gerçek bir siyasetçi diyor. Ona hırsa kesen Polonya şey diye girebiliriz o zaman. Tek şartımız var, Polonya Avrupa Birliği'nden çıkacak, biz gireceğiz. Polonya varsa biz yokuz arkadaş noktasına geliyorsa o zaman nedir? Devlet işleriyle. Özel hayat ne ya bir araya gelmişti bir araya gelmişti. Vay, şu diplomasiyi senin kadar güzel okuyan adam hakikaten yok. Bulamazsın. üç tane var. Yani. Koca koca adamlar çıkıyor bütün haber kanallarında sabahtan akşama kadar konuşuyor. Yorum kisvesi altında. Şu, yani bir de bu neye benzer diye devam etseydin daha da net olacaktı evet. Bugün örnek vermiyorum. Bugün örnek ha, verdim tabii ki ya. yani siz o. Orada... Gerekliyor yeter. gelince ben şey yapmadım. <gülüyor> Valla yani ama... peki talay kazansaydı e... ben ben ben sana söyleyin kafamda kır derdim tavlayı. O zaten harika. Egemen mi? Barış mı kazansaydı? Ne derdim? Aynı açıklamayı yine yapardı. Eee, ya, Polonya Polonya büyükelçisinin yenmiş olmam yine girmesine oynadık mı diyecekti. Hayır, aynı lif, yani aynı laf edilecek. A, Polonya büyükelçisinin yenmiş olmam AB ile müzakerelerini herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Bak o da da aynı şekilde gülünürdü. Yani ne ne, ne anlıyoruz burada? Ya biraz biraz siz de bir şey olun ya. Basic spor yazarı olsun. değil. Spor yazarı olun ya. Sonuca göre değişmiyor bu yorumlar yani. Öyle düşünün yani. Bak adam vallahi şu anda ağzımıza bir parmak bal çaldı bizim. Bal çaldı da ben bunu. Sonra da, ben bunu karşılıksız bırakmam. Ben bırakma abi. Ya, Dudu hanım! Ne oldu kusurmeydi ne oldu? Oktay bir gider. Oo yarışıklardan öpeyim bunu. Oh, oh, oh. Tamam Dudanım. Ne <gülüyor> oldu <olacak>? olsun <gülüyor> Ne olacak ya Dudanım öpsün beni. Ne olacak yani? Ya ee, ben şu anda. Ali Cengiz'in Yüz tane oyunu varmış bir tanesini hep kendine saklamış onun gibi ben daha size. Ay şimdi bak, bak şu anda bak daha daha kuvvetli bir şey yaptı evet şu anda. Çocuklar, dün biz zehirlenmiş çıkardım. olabilir miyiz? Dudağı dün biz çıkardım. çok yemek yedik ya şeyde gençlik parkında çok yedik. Doğru. Büyüyümüz mi alışkın değil Ondurmada orada. Ondurmada da oldu Esotofan. Yed dondurma. Valla ben yarısını attım. Oktav hapur hupur. Hmm, çok lezzetliymiş diye yedi ben attım. Dört top yedim ben. Çubuk yumurta olmuş Bursa'da. İnce ve uzun çubuk şeklinde yumurtlayan ah, tavuk, tavuk görenleri hayrete düşürdü. E, tavuktan kaynaklanıyor tabii doğru. Tavuktan örtürüm. Bizden kaynaklı demiş tavuk. <gülüyor> 40 tane tavuğu varmış Süleyman Bey'in. Bir tanesi böyle hepsi mi böyle? Tavuklarından her gün yumurta alıyorum. Ancak böylesini ne gördüm ne duydum demiş. Bir kere şey mi olmuş bu tavuk dü düzenli böyle mi? Çavuk sürekli oluyor olmuş. ya. Bir, bir şey gibi mi? Bir, bir tavuktan sürekli oluyor. Galeta gibi, gibi mi? Her yani böyle yine bildiğimiz yumurtadan birazcık daha... Yani yumurtanın sağdan soldan bastırıldığını düşün. Böyle daha uzamış. Boyut aynı ama. Nasıl ya? yani? İçindeki sarısı beyazının miktarı aynı. O tadı <gülüyor> aynıdır. <gülüyor> Ama yani uzun ince. O kadar da böyle galita gibi şey gibi uzun Onu değil. Onu böyle kapağının kırıp daha doğrusu en tepesini kırıp dökme Tabii. şeyi var. Şey Kötü olsa ödekayım. aslında çok da güzel olur. Yani paketlemede kolaylık. Gitmez. Ne gitmez. Ne <gülüyor> gitmez oktay. Allah'ım taklit cennetine döndü lütfen sevgili <gülüyor> dinleyiciler kusura bakmayın. Her yerden Cennet. vallahi fışkırıyor taklit cennetimize hoş geldiniz. Hayır, acı tarafı dinleyicilerimiz kimin ve ne taklit yapıldığını anlamıyorlar. E sen o reklamdaki şeyi yaparken rahat oluyor mıyız bu koridorda? Hayır Ferahnaz mıydık? Neydi? O? Nur Hayat. Şeyin evet Nur Hayat taklidi yaparken nur reklamdaki yeterli. Nur Hayat üstüne. Hayattan ama. Evet. Hayır, ama o o ne oluyor? Bereketi mi kaçıyor? Bereketi kaçıyor tabii. Ot, topraklarında hiçbirde de 10 yıl bir şey yetişmiyor mu? E tabii o ben söz vermiş bulundum. Bu arada gibi. esas biz gündemi kaçırdık ya. Alişen e, uzaya gidiyor. Haberiniz var mı? Alişen uzaya gidiyor bir taraftan. Evet, Alişen Al bal hocam. <gülüyor> tamam bunun açıklamasını Fenerbahçelere sen yaparsın. Bu espirinin açıklamasını. Ay Alişen taklidi yapan yok mu aramızda? Şu Oktay Demirci çok özür dilerim Ben burada yayında küfür etmek istemiyorum ama Süleyman Demirel taklidini çalıştığının onda biri bir Alişan taklidi kazan çalışsaydı. Şimdi öncelikle Şimdi, şu yarışta işte. sevgili hınzal diye başlayacaksın. Bak burada hazır olanlar var. <gülüyor> Fahir, sen benim üstüme geleceğini Ege. Bir kez daha Fahir stüdyoyu süpürürken fırsat bana doğru. Hiç Alişan taklidi yapacak olayım. Ben varım sevgili hınzal. <gülüyor> O zaman biz hemen Ali Şen'e bağlanalım. Dur bağlanalım da bir önce bir ne diyeceğini bir görelim. <gülüyor> roketle yapılacak uzay yolculuğu için Türkiye'den ilk bileti... böyle <gülüyor> yapılacaktı başka uzay yolculuğu ya? <gülüyor> Roketsiz uzay yolculuğu var mı? Tabii belli <gülüyor> yere kadar <gülüyor> roketle roketten sonra katırlarla devam edecekler. <gülüyor> i̇lk bileti Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Ays Aysal almıştı. İkinci bilette Fenerbahçe'nin efsane Aa, başkanı Ali Şen'in oldu. Ben Ahu Hanım televizyonda izledim. İzledin mi? Evet Ahu Hanım ama yani sadece şimdi Galatasaray saray başkanının eşi olarak anılmıştı turizmci mi zaten evet ve e, Çok önemli bir, bir gezginmiş tabii, tabii aynı tabii, zamanda tabii tabii ama şey diyor gezceğim yer de kalmadı de yok mu zaten öyle bir şey yok. bilmiyorum o kısmını evet, evet. yani gez, gezmediğim yer kalmamıştı buraya da gideyim diye o hani e, gerçekten de bir gezgin merakıyla Çıkıyor onu biliyoruz. Çünkü Alişan'da işte Alişan'ın çıkışı da bileti almış çünkü Alişan'da. ikinci hı hı. E, Türkiye'den ikinci isim diye. E, öyle alınca e, şey demişler Galatasaray Fenerbahçe rekabeti uzayda da devam edeceği benzer. Ben tamamen kıskançlıkla hanımefendiyi izlerken şey dedim o da bir bizim falan diye. Çünkü galiba bir 8 dakika bir boşlukta takılıyorlar. Hı hı. Ondan sonra iniyorlar hani o bir İranlı turist. Hı. kadın çıkmıştı yine o bir gün mü kalmıştı iki gün mü kalmıştı tamamen yer çekimsiz ortamda atmosferin dışına çıkıldı hı hı. o baya ilk uzay turisti olarak o geçiyor zaten değil mi? E, galiba evet evet doğru onun gibi bir şey zannediyordum bu böyle bir 8 dakika mı 10 dakika mı çıkıyorsun gidiyorsun falan tamam. değil, ama gene daha... uzay ya yine <gülüyor> Tabii uzay. Diyor, bir C dedim gidiyorsun işte ama bir... dünyayı öyle nokta gibi göremiyormuşsun ne gibi, göremiyormuşsun? Ne gibi görüyorsun yani <gülüyor> kıskandıysanız biraz tabak gibi görüyorsun ama yok tabak gibi görme yok yani bir bütün çeperini görmüyor muyum? Bayağı yok çeper görünüyor. Aa çeper görünüyor. Ben anlamadım ya. ya. Yine dünyada kopuyor musun? Uzaya gitmenin tek anlamı atmosferden çıkılmıyor mu? Atmosfer, ne olacak? Çeper, atmosferden görünüyor. çıkınca lak diye çeper mi çıkıyor? <gülüyor> e, biraz uzaklaşır hanım. Biraz uzaklaşmıyor. Epey uzaklaşıyor zaten de öyle hani söyle şey var diye meşhur bir sahne filmde Apollo 13'te şöyle parmaklarının arasında dünyayı tutuyormuş gibi falan hı hı. İstanbul kanatlarına atın eliyle ya kadar O kadar demiyoruz da hani böyle hani olsun ki büyük olsun. Tamamen yani. ellerle gözü kapatman lazım dünyayı kapatmak için. O derece. O derece. Aman. Ee ben Hocam dünya canım öyle hemen bir rokete bindiğinde hemen çeper mi göreceksin? Ya ben bir de çeper göremedim. Ona da daha. insanoğlunun hazırlanması gerekiyor ya. Dünyayı dışarıdan görmek için çıplak gözle bir hazırlık gerekir. Bir önce bir şey yapması gerekir yani bahkede onun ben sarsıcı bir şey olduğunu düşünüyorum ya dünyayı öyle çeperli meperli gördük geldik diye konuşan adamın birilerine ilgilenmesi lazım bugüne birilerine. kadar daha önce e, astronomi konuşulurken e, hiç çeper lafı edilmediği için <gülüyor> Abi, hazır hazır çeper hazırlı. Astronotlarımızın son haftada tamamen eğitimi çeper hazırlığı. <gülüyor> hazır belli değil. Yani bilet fiyatı ne kadar o belli değil ama 2014'ten itibaren başlanacak bu gezilere ikinci bilet Alişen'in. <gülüyor> Çok güzel. Güzel. Nereden buradan mı kalkış yoksa? Ama artık o kalkışta ne espriler <gülüyor> ne espri. Sabiha Gökçen'den olacakmış <gülüyor> faiz. O iyi. Çünkü öbür tarafta bayağı yoğun oluyor. Bayağı beklerler. Photoshop'la hemen zaten Alişen'i e, astronot kıyafetini giydirmişler. Sevgili denize espri sezonu şu anda başlamış. Başladı evet. Şu anda yapmak istiyorsan Fahir bu bilgiler doğrultusunda Ali Şen'den açıklama alabilirsin. İkisine de yani belli bir zenginliğe ulaşmış insanların devamlı yok daha lüks araba alayım demektense Hı -hı. bir de uzaya gideyim demesi e yani ne güzel. çok etkileyici geliyor. Bir sonraki aşaması işte şeyin yaptığı gibi neydi? Ee, ee, yönetmen Stephen Schipri yaptığı gibi Tepeye Di çıktım dibe de, dibe de Hı -hı. diye. Tepeye çıkmış mıydı Stephen Spielberg? Çıkmadı. Çıkmadım. Şu iş bir zaten ya şey, kimdi ya Avatarci Johnny. Avatarci Johnny. Şu iş bir gök değildi. kim neydi? Ne? Neden bahsediyorsun? Avatar Avatar'in sahibi mi? Sevgili dinçiler bu 20 yıl sonraki yayınımızın da küçük bir provası. <gülüyor> Mikrofonun başında hiçbir şeyi hatırlamayan üç <gülüyor> adamı. <gülüyor> 20 yıl sonra yine bu frekansta dinleyebilirsin. Böyle saçlar geriye doğru falan. Böyle böyle beyaz beyaz saçlar. Beyaz beyaz saçlar. O hani meşhur filmi var hani o mavi adamın filmi. Kevin Bacon'un eski kocası. Ee, anladım ya Joe uh, Jason. Jon Kuzak değil. Jason ee, James. James, James, James Cameron James Cameron bravo fayr. Herler olsun ve fayr. Epey. Hadi şu şarkıyı patlat da bir keyfimiz yerine gelsin. Hayattan. O değil tamam, o, siz, o değil. Lana Del Rey'le bir reklama giderim. Lana Del Rey'le reklama gidilir mi? Lana Del Rey'in esprisini de anladım. Remixlerle ayakta duran sanatçımız galiba. Bu da güzel bir remix. Blue Jeans 103.1 Radyo otude neşve neşve katsın diye. <Gülüyor> Modern sabahlar. modern sabahlar yeterli ne oldu bir anda ürktünüz bakıyorum telefonlara dalmışsınız kulaklarda kulaklıklar Şarkını aman yok dinledim. canım Aa, olur böyle şey çok hoş deyince... çok hoş çalıyordu çok e, içimize dokundu demek ki Oktay'la benim birbirimize sarılmışız orada <gülüyor> uyumuşuz <uyumadım. gülüyor> <gülüyor> ya ben bugün vallahi var ya bütün sinirlerimiz bozuldu herhalde. Ben bir daha bir ya? sürü gençlik parkında gitmeyeceğim galiba ya. Bütün ben de parkından çıkmayacağım. Valla yemin ediyorum gitmeyeceğim <gülüyor> ya. Şey Bunu da tehdit olarak algılamayın ama gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim yani. Tamam. Ee, Fransa'dan bir haber var. Sarkozy. Sarkozy Hı -hı. ne yapacak? danışmanlık mı yapacak, tonu Blair gibi yoksa e, nasıl olacak yorumcumu olacak, köşe yazarı mı olacak, ne yapacak, nasıl geçinecek diye herkese dert olmuştu biliyorsunuz. Bence hmm. Karla Burney'in gitarla şarkı söylerken o arka da arkada tefcan. Canım bebek geliyor, nereye e, Aa, e, doğru. yani o ona pış pışlarken nasıl na, na, kızcağız şey yapacak, kızacağız dedim Karla Burney'in. Gitarı tutamaz. Cinset şey belli mi? oldu mu? Şeyin, kırdan vereyim mi Fahir? Yok gerek yok, <gülüyor> çıkartırım şöyle. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Sütücüm kürdan tutalım bundan sonra. Böyle bir sıkıntı oluyor. Dişimin arasına ne kaçtı? Hiçbir şey değmedi kalbi üstüne. En son bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cinsiyeti belli oldu mu ya? Carla Sarkozy çiftinin. Bebeğinin yani. <gülüyor> Bizim ilseye belli. Daha veya almayı istersen <gülüyor> evrak gerekiyorsa getirelim mi? <gülüyor> bir şey demişler. Nikola Sarkozy'nin e, şeyi, basın danışmanı e, Frank Louvre'ye açıklamasını yapmış. Avukatlığa geri dönecek demiş. Şimdi basın danışmanı ne yapacak? İşsiz mi kaldı? Yok, şeyin ben basın danışmanı olmayacak mı işte? Öyle hey. olmuyor mu? Yok. Malzum, kendi basın... Başka, oh, başkanlığın şey. basın danışmanı Bak, yok O başkanın danışmanını. Tamam. Kızıl Deni olarak tanınan Daniel Conbended'den de açıklama var biliyorsunuz. Kızıl Deni'den de açıklama var. Kızıl Deni <gülüyor> ben onu iş adamı olarak görmek isterim dedikten sonra Gerhard Schröder gibi bir gaz şirketi veya bir nükleer enerji şirketinin alışmanı olabilir. Ne ilişki? Bence kafe açsın ya. Yardımcı oluruz Bence Fransa'da çok popüler kafe. Yani ruhsat musatı işini hallettikten sonra sorun yok bence. Rahat Sonuçta Carla Bruni'nin bir şeyi lazım. ihtiyaçları olacak. Carla'ya para lazım dedi. Carla'ya tamam, para, <gülüyor> <lazım. gülüyor> para lazım. Carla'ya para lazım. Kızılderinin hastasıyız. Değil ya? O kadar <gülüyor> Cumhurbaşkanı ya. Dört. Bitti mi yani? Zaten çok da para da almıyorlar yani öyle atladaveriyor. Var da emekli olunca birden düşüyor. Ondan evet, emekli iste Demecisi olmak istememişti düşüyor. Sarkozy. Birden düşüyor ya şeyi. <gülüyor> ee, şey Üç aydan üç ay mı alıyorlar Fransa'da emekli? Oluyorlar. Altı aydan altı aya. Yuh! Yo, öyle. Bunlar da böyle. Oktay. Fransız sistemi mi geçerli yani? Bize Tabii var. emekliler greve de gidemez. Gidemez. Giderlerse en sert şekilde cezalandırılırlar. Ne yapacak? Emekliler ne grevi yapacak? Ne grevi? Çalışmayacaklar. Pardon işe çalışmayacak. De... İşe döneriz. Dön. İşe <gülüyor> ve... dönüp aksatırız. <gülüyor> Neyse kraliye sırlarını acık bahsedeyim de ha, kapatalım ya acık ee, Kraliçenin sevdiği müzik grubu hangisi sizce? Beatles. Coldplay mı? Hepsini sör yaptı daha ben, ne? Hayır işte. Ben de, ben de gencim diye Coldplay mı? Şimdi neler var neler ben hemen size biraz Maroon 5. E, Elton John olabilir. Ya ben size... Ol, Elton John'u sevmiyor, sevmiyor benim bilimler. Ya sırlarını şey söylüyorum mi? ya. Bak sırlarını hemen vereyim. E, Prens Charles'ın 1994 yılında yayımlanan bir biyografisinde ailesine dair böyle bir lafları var o zaman söyledi ailesine. E, annesine ilgisiz, babasına ise zorba demiş. Böyle zorba ya falan demiş. Anneme Vay, laf etmeyin de... diye bir lafı var o röportajda bu. <gülüyor> Kitap satmak için öyle sert sert konuşuyorum. Babacığım çok üzüldüm kitabı satmak evet, için. Sert yememem sana zorba diyeceğim. Yani. Neyse onlar da zaten çalsa mız mız diyorlarmış. Ondan sonra... Eee Yine mızmız mız iyiymiş canım. Sünepe falan gibi böyle. Prenses Filip eşi Kraliçe'ye ne diyormuş? Hani öten mi? Ney? Ona o da ona suyun mu diyormuş? Vallahi lahanam diyormuş. Ondan sonra İşte ee, e o filmde görmedik bunu. Evet ya. bu arada sevdiği grubu da yazmamışlar. O kadar hangi grubu seviyor, hangi grubu seviyor yazmamışlar. Allah'ım ya Rabbim kitapta yazmışlar. O da kitabın tanıtımıymış. Ben de resmen şey tuzağa düştüm şu anda. Bir pazarlama tuzağının kurbanı olan i̇şte genç, fahir Bursa. oyuncu. Bursa'daki dinleyicilerimize bir uyarı. E, postacı diyerek kapıyı çalan kişiye... açmayın. açmayınız. Adam yakalandı gerçi de. Evet. Ne Başka. yapıyormuş postacı diye gelip? Pis herifini teşhirci. Teşhirci, pis herif. Hadi ya. Ha. Allah yakalanmış ama. Çatıda yakalanmış. Niye çatıda yakalandığı Çatı ayrıntısı var mı? Çatıya kaçmış Belki Noel Baba diye gelmeye hazırlanıyordu. Yeni sezonda. Yeni sezonda. Ayrıca Ayrıca bilmiyorsa. Milletli yenilik istiyor falan diye düşünüyordur. Ondan sonra e, İngiltere dedin Faiz, İngiltere'de düşesin şıklığından bahsetmedin. Dünya Aa, bunu evet. konuşuyor. E, bir onu verelim. Bir de Obama'nın açıklaması var. Henüz gazetelerde ama. Düşesin şıklığı hakkında mı? Hem düşesin şıklığı hakkında hem de e, eşcinsel evlilik olmalı tabi ki diye bir açıklaması var. İlk kez bir dünya liderinden bu tip bir açıklama geldi diye. Şimdi yarın bir gün e, görürüz. On da gazetelerde görürüz. Henüz düşmedi gazetelerimizi. Çünkü sabaha karşı yapmış bu açıklamayı Obama. Ee, bir o var bir de düşesin şıklığı. Cambridge düşesini hepimiz tanıyoruz. Ketrini. Ee, ne kadar şık. Ne kadar şık. güzel kadın o kadın vallahi. Cambridge Dükü William. Aa Cambridge Dükü müydü William? Aynı cümleyi 12 defa söyleyerek haber dolduruyor. Ne kadar şık. Cambridge Dükü düşesin şıklığı Çok şık. <gülüyor> Nereye giymiş? Biraz bana. Ona bakıyoruz arası. işte. Hemen gene öyle haberler. Ekran mi bu? Ekranımıza hemen öyle akmıyor. Ee, günlük kıyafeti değil, ee, şey kıyafeti yatıya gitmiş yemek kıyafeti yemek kıyafeti yemeğe gitmişler bir yere gitmişler çok, çok şık çok makarna diye bir yere gitmişler <gülüyor> <gülüyor> ve iki kişi ben sana söyleyeyim, iki tabak makarna el yapımı tabii ki. kaç böyle bir şarap, bir de tatlı yemişler 35 pound ödemişler çok uygun bence Muhakkak gidelim derim. <gülüyor> <gülüyor> bir, Yok ya hiç para sahibine şeyde... çok beğenmiş. Ya böyle yengeçli oluyor makarna. Yengeçli makarna gider mi demiş? Gitmez. <gülüyor> para taşıyor mudur şey yanında? Ne para Annesinin ya. William. Ben, taşıyor? William. Annesinin resmini taşıyor işte onu gösterdiği zaman. Para yerine geçer. Anneciğimin resmi. Al bu da sana anneciğinin anneler günü. Yani... Bir şey diyeceğim yalnız valla İngiltere'de olsaydım ben direkt şey yapardım ya bu adamlara şey Royal Family e %15 indirim. <gülüyor> Kafedim. E yap yine. Yap. Ba yap yine ne erbisan yani. Kraliyet ailesi be. üyelerine %15 indirimimiz mevcuttur. Yine yapalım yani. Yarın sabah görüşürüz hoşça kalın. A. <gülüyor> Kaçkayım. Ofis Kaçkını Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını walk on I think of